İçik Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği Efendim, evet bugün Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını kapsamında Gayda İstanbul'dan Ayhan Akkaya ve Fehmi Çelik olarak sizlerle birlikteyiz. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Ee, i̇lk olarak e, Balkanlardan bir orkestradan aslında canlı performans sayılır bu. Ne bir stüdyo kaydı ne bir albüm kaydı. King Sasa ee, sevgili Celal Aguşev'in e, kendi bestesi orkestrasıyla beraber Geçen yaz e, Usturumca'da kent merkezinde canlı olarak çalmışlardı Biz de onlarla birlikte oradaydık e, Bu şarkıyla selamlamak istedik sizi Tabii, Usturumca derken e, Makedonya Usturumca evet, Maked <gülüyor> Kendileri Makedonya'da yaşıyorlar Onlarla gittik Makedonya'da e, Bu Balkan Savaşları'nın 100. yıllı vesilesiyle e, Televizyona bir program yapma fırsatını yakalamıştık geçen yaz Usturumcu ayağında onlarla beraber gerçekleştirdik. Hı hı. İsmi Yüzyıl'da yıl da geçseydi programımızın evet. Çünkü aradan Yüzyıl yıl geçmiş ama hala yaşayan ortaklıklar var. E, hala paylaşılan hayatlar var. Geçmişte olduğu gibi bugün de biraz onların altını çizmek, o ortaklıkların altını çizmek üzere gitmiştik. Vallahi 7 ülke gezmişiz. Evet. E, 13 şehir. Tabii Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Makedonya, Kosova. Kosova. Evet bir sürü müzisyenle tanışma fırsatı bulduk. Bizim için çok hem e e eğlendik hem de bir sürü şey de öğrendik aslında. E tabi yani bu Balkan savaşları deyince hani 100. yılına gelmişiz. E, bu çok kutlanacak bir şey değil. Ama yani bir yandan da biz Balkanların bir parçası izliyoruz. Artık yani böyle elveda Balkanlar, elveda Rumeli bunları bir tarafı bırakalım da. işte beraber nasıl yaşayabiliriz değil mi? Aynen. İşte bunun yollarını arayalım amaçlı bir programdı bu. Son bir dönem aslında bu moda oldu değil mi? Hep böyle Rumeli, Balkanlardan değil mi? Elveda, yitik, bitik, kaybolan yıllar falan. Ee, aslında evet çok yani da öyle değil. Kimse bir yere gitmiyor. Hepimiz buradayız. E zaten işte aynı yemekler değil mi? Aynı müzikler. Hep evet. beraber yaşayabiliriz. Aynı yaşamakta gerekiyor zaten. E şimdi Makedonya'dan, Usturumca'dan da. Usturumissa. Senin de memleket değil mi? Evet Benim evet. Yani. Annemle babam orada olma <gülüyor> aslında. Çok da uzak değiliz. <gülüyor> E, ve şimdi Usturumca'dan e, yine Makedonya'da dolanalım istersen Ayhan. Evet. E, şey Ohriye mi gidelim? Ohri olabilir. Ohri süper. Evet. Bu Ohri için diyorlar ki işte Makedonya'nın şeyi e, Antalya'sı. E, tabii çünkü <gülüyor> çok güzel bir göl var. Evet. E, çok müthiş bir manzarası var. Şeyde e, tatil kenti. E, ve Ohri'de de sevgili Aneta Nakowska ile buluşmuştuk. E, o da çok önemli bir müzisyen. Onunla bir şarkı seslendirdik. E hadi bakalım onu alalım o zaman. Mendili eline, mendil verdim geline, karakına yolaş yer benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline, karakına yolaş yer benim ellerime. Asla kısa dinleteceğiz ve fonda zaten dinliyodur dinleyicilerimiz de şarkıları. Şimdi Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız ve dinleyici destek hattı numarasını da hemen verelim 0 212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bugün açık radyo için hepimiz mikrofonların başındayız. Çünkü açık radyo gerçekten yaptığı yayınlarla desteklenmesi gereken bir radyo. Çünkü soru soran insanların, ne bileyim itiraz eden insanların, sesini duyurmaya çalışan insanların radyosu açık radyo. Mutlaka desteklenmesi gerekiyor. Bizim bu beşinci girişimizmiş buraya, değil mi? Az önce Didem hatırlattı. Evet. İnşallah elli beş görürüz yani. İnşallah. <gülüyor> <Neden> olmasın? <gülüyor> evet. Ve e, Gayda İstanbul olarak biz e, mikrofonların başındayız bugün. Yüzyılda e, yıl da geçse projemizden söz ediyoruz, işte yaptığımız Balkan evet. yolculuğundan bahsediyoruz. Bu az önce dinlediğimiz Kızılcıklar oldu mu? Bir Rumeli Türküsü. Ama biz bunu bir yandan şeyden de biliriz değil mi? Bu altı mikrofon yarışmaları 60'lı yıllar 70 yıllarda falan da çok söylenmiş bir şey. Tabii tabii. Kim söylüyordu? Üçüren mi söylerdi? Mavi ışıklar. Mı? Mavi ışıklar söylüyordu. Bir sürü topluluk seslendiriyordu o zamanlar ve bir de şey Aneta Nakovska orada öğrendi değil mi bu şarkıyı? Dedi ki işte Türkçe bilmiyor değil mi? Bilmiyor ama kulakta aşinalık var yani konuşamıyor akıcı olarak ama çünkü Makedonya'da Üsküp'te, Ohri'de yani Türkler Arnavutlar, Boşnaklar, Makedonlar, Sırplar hep iç içe yaşıyorlar ve kulaklarda hep o farklı lehçeler dillerin aşinalığı da var. Hemen bizimle beraber orada öğrendim Zaten seyredim. şey diyorlar yani aramızda soğan zarı var. Yani orada yaşıyorsan herkes biraz Makedonca biliyor, biraz Bulgarca evet. biliyor, biraz Türkçe biliyor, biraz Arnavutça biliyor. Evet aynen Sürpçe öyle. Türkçe biliyorlar zaten. Aynen öyle. Orhid'den Üsküp'e geçelim o tamam. zaman. Üsküp hakkında ne söyleyebiliriz? Valla Üsküp deyince burada birçok insanın aklına önce şey geliyor. Taş Köprü meşhur. Yani. Sonra da Kurşunluhan gelir. Biz de işte oradaki programı Kurşunluhan'da çekme fırsatını yakaladık değil mi? Bize evet. izin verdiler sağ olsunlar. Tarihi bir bina olduğu için içeri girmesi kolay değil ama Tabii. E, işte böyle oradaki taşları falan saydık değil mi işte iki sıra tuğla bir sıra taş <gülüyor> böyle <gülüyor> özenle yapılmış. Bu zaten Osmanlı mimarisinin klasik bir özelliğiymiş Tabi orada mi? Bediye ile tanışmıştık meşhur mimarlarından evet, Balkanların anlatmıştı ya yani Bedi İbrahim eğer üç sıra tuğla bir sıra taşsa bilin ki bu Osmanlı değildir. Evet. ama iki sıra tı, bir sıra taşsa daha böyle hani taş çok kullanılıyor daha sağlam Osmanlı diye anlattı <gülüyor> biraz gururlanarak anlattı biz de tabi yani gidelim orada yapalım bari program dedik ve işte Elena ile Elena Hristova ile evet Dejan Tradovski vardı ee, de, de, telefonlarımız de, çalıyor galiba yaşasın <gülüyor> <gülüyor> orada işte Yovane Yovanki'yi yapmıştık beraber isterseniz onu bir dinleyelim Aa, çok güzel bir şarkıydı o evet, e, tarihi kurşunlu an, e, handa A, bak hey nasıl yıttı <gülüyor> Makedonya, Balkanlara gittin. <gülüyor> <gülüyor> Mevzu Balkanlar olunca he anında düşüyor. <gülüyor> kurşunla an oldu. Balkan müziğinin lirik romantik örneklerinden evet, bir tanesi. Birini dinleyeceğiz ama 0212 343 4141 numaralı telefona da desteklerinizi bekliyoruz. Yovana Yovanke. <gülüyor> Sırzem mi Evet böylece Yovan Yovanov Yovankeydi. Kurşunlu'nda söylemiş olduk canlı performans değil mi? Evet evet. Oraya orada. böyle girdi kameralar, ya. ses sistemleri falan epey bir uğraştık ama yani sonuçta evet. güzel bir şey çıktı. Gece çok güzel bir çekim olmuştu. Evet yavaş yavaş Üsküp'ten şeye geçelim istersen. Nereye geçelim? Saraybosna'ya geçebiliriz. Tamam. Değil mi? Tamam. Balkanların böyle en ağır ağırbaşlı, en hüzünlü, en görmüş geçirmiş şehirlerinden bir tanesi. Evet evet. Bir yandan da burada işte ne bileyim Hani Osmanlı başkentleri vardır ya Bursa, Edirne, İstanbul hepsinden bir şeyler almış bir şehir yani. Evet. O baş gittiğin zaman Bursa'ya gitmiş gibi oluyorsun zaten. Evet, evet. Orada da işte eski bir Osmanlı evinde. Sıvır Zinakuca. şu anda müze olarak kullanılıyor. Amira Meduyanin ile beraber. Ve sevgili ber Boşko ile. Ve gitarist Boşko ile beraber performans yapma fırsatını bulmuştuk değil mi? Evet. E, boşnakça Türkçe e, iki dilli bir şarkıyı söylemiştik. E, Sevris Zina Kucanın avlusunda. O da yine e, canlı performans çekim kaydıdır. Bu dinleyeceğiniz şarkıda. ...Amira Boşnakçasını söyledi... ...ben Türkçesini söyledim... ...birebir belki aynı türkü gibi bilinmiyor ama... ...melodileri o kadar aynı ki... ...ve enteresan bir şekilde... ...şarkının konusu da aynı... ...yani Boşnakça konuda... ...da zorunlu evlilik hikaye ediliyor... ...Türkçe versiyonunda da aynı şekilde... ...Boşnakça'da... ...Fato istemediği bir evlilik... ...aile meclisinin kararıyla evlendiriliyor... ...Ramizem'de de... ...diyor ki Ramizem işte... Bir evler yaptırdım saraya karşı, nasıl e, karşı çıkayım anneme, babama karşı diye. E, bunu birbirine bağlı okuduk. E, Sivir Zena Kucanın avlusunda Amira medünye'nin e, Boşko ve Gayda İstanbul'dan Ayhan Akkaya ben e, ve Şükrü ile beraber. E, şimdi Numaralarımızı şart... unutmayalım evet. değil mi? Telefon numaramızı dinleyici destek hattı 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden. Destek onun düğmesini tıklamanız yeterli. Desteklerinizi bekliyoruz. E hadi bakalım. Zapya Vela. 3 So Aynı hikayenin iki farklı dili değil mi? Hikayeler aynı, şarkılar biraz farklı ama hani hikayeler aynı olunca makamlar aynı olunca çok rahat buluştular. Çok rahat buluştular işte yani bu ortaklığında en güzel örneklerinden biri oradaki ortak hayatların 0 212 343 41 41 dinleyici destek hattı numaramız ve desteklerinizi bekliyoruz Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız Gayda İstanbul'dan Ayhanakkaya ve Fehmiye Çelik olarak Balkan yolculuğu içinden devam ediyoruz Saraybosna'dan Zapya Vela ve ve e, ramizem şarkılarını birbirine bağlayarak seslendirdiğimiz bir çekim e, kaydıydı. Sizinle paylaştığımız kayıt. Şimdi Saraybosna'dan e, şeye doğru e, Kosova'ya doğru ilerleyelim. Kosova'da e, Prizren şehrinde duralım. E, Prizren'de Priştren'de eee Aluşnuş e, ve arkadaşlarıyla beraber e, Balkan Musiki e, Cemiyeti ile buluştuk Prizren'de. Onlarla bir çekim yaptık. Onlar orada da çok güzel böyle Şar Dağları'nın karşısında çok güzel bir e, kırda gerçekleştirdik bu çekimleri. Dinleyeceğiniz kayıtlarda yine canlı performans kayıtları Ve orada. Ve kendinden çok şey öğrendik değil mi? Onlar şu anda orada işte Osmanlı klasik musikisi vardır yani onu yaşatmaya çalışan bir topluluk kurmuşlar. Besteler yapıyorlar, sözler yazıyorlar, eski şarkıları yeniden ele alıyorlar. Hatta bir enstrüman geliştirmiş oluşmuş. Noluşu tambur. <gülüyor> <gülüyor> evet, güzel ezvanymış. <ezberlemişiz. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adlı işte Onlara çalışırken e, buralarda bizim bildiğimiz meşhur bir şarkı vardır. Vardar Ama buralarda biz onu 5 8'lik genelde yorumluyoruz ve öyle kulağımız alışmış. Onlar buna çok itiraz ediyorlar. Şarkı aslında aslen 7 8'likmiş. Ve de orada geçen Maya Dağdan Kalkan, e, kalkan Kazlar sözü vardır. Ona da itirazları var. Maya Dağ değil Çardağlar. Çünkü evet. Şardağları bu buranın türküsüdür. Çardağlar da buranın dağları. Evet. O bir kazlar onu dinleyelim. <gülüyor> evet, Çardağdan Kalkan. Evet, Çardağlarından Kalkan. Evet. O zaman şu 7 8 haliyle Aluşnuş ve arkadaşlarıyla beraber hep birlikte performans evet, yaptık. Çalkı evet, Ayhan söyledik. da çaldı ben de söyledim. şimdi o kaydı dinleyeceğiz. Dinlemeden önce hemen numaralarımızı hatırlatıyoruz. 0 212 343 41 41 arayın bekliyoruz. Eğlenemem, aldanamam. Ben bu yerlerde duramam. Ee, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Destek telefonlarınızı bekliyoruz 0 212 343 41 41 nolu telefonlara ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini de tıklayabilirsiniz. Şimdi Gayda İstanbul'dan e, Ayhan Fehmiye olarak anlatıyoruz yolculuğumuzu e, ve Şimdi Vardar Ovası e, Prizren'de Aluşnuş ve arkadaşlarıyla icra ettiğimiz bir şarkıydı. Onlardan, onlarla birlikte yaptığımız e, bir e, performanstan daha söz edelim Ayhan. Bir ilahi de okumuştuk onlarla. E, tabii biz şimdi Kosova'ya gittiğimizde aylardan Ramazan'dı. E, şimdi oradaki şeyler biraz farklı oluyor. Yani bir çadırlar kuruluyor, iftarlar açılıyor. Orada biliyorsunuz hani bir dinler merkezi gibi. Sinagoglar, camiler, kiliseler yan yana. Ve de insanlar birbirine karşı çok saygılı, ee, insan, özenmeden edemiyoruz tabii ki evet. bu, buradaki çok dinliliği. Ramazan'da çok rahat çadırlar kurulmuştu. Orada iftarlar e, açılıyordu Prizren e, şehrinde. <gülüyor> tabii dönem dönem sırf bu e, inanç farklılıkları e, bazen savaşlara da tabii e, neden oluyor o, o, orada. Ee, ama tabii yine bunlar aslında e, devletlerin e, siyasi politikalarıyla ilgili ta, e, halklar nezdinde e, çok da böyle bir problem olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. E, ve e, bektaşilik mesela Balkanlarda çok köklü geçmişi olan bir inanç. E, oradan bir bektaşi ilahisi seslendirdik e, Aluşnuş ve arkadaşlarıyla ile beraber. E, sevdim seni Mabuduma, Canan diye sevdim dinleyici destek hattı hemen hatırlatıyorum 0 212 343 41 41 numaralı telefonlara desteklerinizi bekliyoruz ve eee Aluşnuş Orkestrası ile birlikte Gayda İstanbul Prizren'den sesleniyor bir Bektaşi ilahisiyle. Müzik Hayran diye sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim Evladı yelden geçerek Ramzan'a geldim Evladı yelden geçerek Ramzan'a geldim Ahlak namet etmeden Kur'an diye sevdim. Ahlak namet etmeden Kur'an diye sevdim. Allah Allah Allah Allah Hakla ilahet. Bir insan İstanbul'dan kalkıp oraya gidince orada böyle ilahiler falan duymak önce bir yabancılaştırıyor. Bir yandan da bir duygulanıyoruz değil mi? Yani burada belki bu kadar e, duyamayabiliyoruz ya da dinleyemeyebiliyoruz belki ama yani evet. oraya gidince bir daha bir farklı bir duygu oluşuyor. Evet. Tabii canım benim mesela oturduğum yerde evimin yanında cami var. Günde beş vakit <gülüyor> ezan dinliyorum. Ama biri bana deseydi ki bir gün ezan dinlediğinde ağlayacaksın. Çok insan inanmaz ama Mostar köprüsü üzerinde ...birden bir ezanlar başladı. Ben iki gözüm, iki çeşme oturdum o köprünün taşına. Çünkü insanın aklına bin tane şey geliyor. Oradaki yaşanmışlık, annem, babam... ...yani o köprüden geçmiş benim babam... ...yani bin tane... E, ...şey... ...hadise insanın aklına, aklına geliyor. E orada bu gelenekler yaşamaya devam ediyor. En azından belli insanların öncülüğünde. Örneğin biz oraya gittiğimizde... ...hani böyle Balkan müziği diye... ...önceden... E, ...gittiğin zaman hani böyle şey beklersiniz ya... Böyle... Hani Burası orkestraları değil mi? En fazla o beklenir. Ya da işte böyle Orta Avrupa model müzikleri falan vardır. Hani böyle Kraliçe Margo'dan, Margo'dan biliriz. Evet, bir de galiba Balkan müziğine dair de böyle klişeler var değil mi? E tabii hep eğlenceli müzikler olarak hani biliniyor. Tamam eğlenceli müzikler ama hani sadece o yok Balkan müziklerinde. Çok çeşitli müzikler. E bir de tabii orada bir 500 senelik bir Osmanlı geçmişi var. İster istemez böyle bir etkileşimler olmuş. E oradan yeni müzikler de türemiş. Örneğin biz orada Çalgıya müzik geleneğiyle tanıştık. Ee, Enstrümantasyon olarak e, Böyle kanunların, utların Değil mi? Bayağı Lavta. bir de çalgıya Diyorlar değil mi? Evet yani o çalgı, Zaten o çalgılar ismini vermiş bu forma Ve de temel alınan müzik aslında Osmanlı Klasik müzikisi. Orada bir sorduğumuz Zaman hani biz bunun en yakını şeyde gördük Diyorlar işte Bursa'da, Diyarbakır'da değil mi? Elazığ'da evet, bu ince saz müziklerine biraz Benziyor. Biraz böyle saray müziğine benziyor Biraz klasik musiki olarak adlandırılan müzik Atmosferine de benziyor. Şimdi Oradan bir örnek dinleyebiliriz ne evet. olabilir? Çifte Pythonlar. Evet çifte çifte paytonlar zaten evet orada e, bu çalgıya formunun belki de en e, evet. bilinen örneği. Balkanlar'da yapılmış 9-8'lik güzel bir çalgı örneği. Evet. Sözleri de anlaşılıyor. Dinleyici destek hattını da unutmayalım bu arada. Hep Fehmi'ye söylemem bu sefer de ben söyleyeyim. 0212-343-4141 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Hattı. AçıkRadyo.com adresinden de destek onu düğmesini tıklamanız yeterli. Çiftte çiftte payetonları gönderdim sana mari marikom çiftte çiftte. Şarkılı başlayacağız. Ah. <gülüyor> Başlamışız zaten. <gülüyor> evet, e, şimdi çifte çiftte Pythonlar bir çalgıya örneğiydi. Ondan sonra e, ne yapalım? Üsküp'ten biraz e, Karadağ'a doğru yukarı mı çıkıyoruz? Benim de coğrafya bilgim çok parlak. Tabii tabii Karadağ, Montenegro diyorlar yani evet. böyle hakikaten böyle Sarp dağları olan ve dağların da böyle uzaktan baktığınızda böyle koyu koyu göründüğü böyle yaşaması kolay bir yer değil. Evet. O yüzden böyle. Oradan geliyormuş zaten e, tabii, kara. Zor evet. bir iklim. Evet. evet. Kara ifadesi de oradan e, geliyormuş. E biz de Kara gidince böyle içinde Kara geçen şarkıları da biraz seçmek <gülüyor> istedik açıkçası. Kara Yusuf'u söyleyelim dedik buraya gelmişken. İstersen direkt şarkili başlayalım şarkı kendisini hikayesini anlatıyor zaten. Evet Bar şehirinden Kara Dağın Bar şehrinden yine canlı bir performanstı bu Kara Yusuf. şu gelir eyvah marti Haydebre Yusuf Kara Yusuf, ...hikayeler var değil mi Balkanlarda böyle... ...insan hem Aynen. eğleniyor hem ve hem hüzünleniyor... ...duygulanıyor gerçekten bunların bir arada olduğu... ...güzel bir coğrafya... ...sadece şenlikli şarkılar yok yani... Yok, ...vur tabii. patlasın çal evet. oynasın... ...o Karadağ'ın belki o zorlu hayatında... ...Kara Yusuf'un da çetin bir hayatı olmuş... Ee, ...annesi çağırıyor artık... ...babası çağırıyor dön oğlum diye... ...ama o, o dağlarda... ...bir halk kahramanı olmuş aslında... Ee, ...isyan etmiş eve gelemiyor... ...evet... Şimdi Karadağ dedik, Kara Yusuf dedik bir de kara tren diyelim mi? Haydi bakalım. Trenlerin de özel bir yeri var Balkanlarda. Evet. Trenler hep aslında ayırmış hüzünlü hikayeleri vardır ama biz bundan sonrasında trenler hep kavuştursun diyelim değil mi? Bütün evet, bütün göçlerin sembolü olmuş kara trenler. Bundan sonra artık kavuştursun evet. bir araya getirsin. Hiç kimse doğduğu toprakları bırakmak zorunda kalmasın bu e, bugünkü e, birlikteliğimiz burada böyle sona Daha erdi. Daha söyleyecek çok söz var ama çok. bugünkü süremiz bu kadar. <gülüyor> evet bize bu kadar e, ayrılmıştı. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındaydık. Gayda İstanbul'dan Ayhan Akkaya, Fehmiye Çelik olarak biz de e, yüreğimiz, kalbimiz, her türlü desteğimiz Açık Radyo ile birlikte. Sizin de öyleyse 0 212 343 41 41 numaralı telefonları lütfen arayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Ah tren kara tren. Hoşça kalın. Video dinleyici Destek Projesi özel yayını. 10. Radyo Şenliği